Hazreti Hud aleyhisselam, Hud aleyhisselam Samın torunlarındandır. At kabine peygamber olarak gönderilmiştir. Hud evadet kökünden olup yumuşaklık, sakinlik, sulh ve sükûnete vesile olması ümit edilen manasına gelir. Hud aleyhisselamın diğer ismi Abir, lakabı ise Nebiyullah'tır. Hazreti Hud aleyhisselam Ahkaf diyarında doğup yetişti. Ad kavmi içinde soyu şerefli bir kişiydi. Peygamberlikten önce ticaretle uğraşırdı. Orta boylu, esmertenli, gür saçlı, güzel yüzüydi. Adem aleyhisselama benzerdi. Zahid, müttaki ve ibadete düşkündü. Cömert ve şefkatliydi. Yoksullara bol bol sadaka verdi. Ad kavmi Kur'an-ı Kerim'de Araf, Hud, Mü'münün, Şuhara, Ahkaf, zariyat Kamer, Hakka ve Fej surelerinde Ad kavminden bahsedilmektedir. Ad kavmi, 23 kabileden meydana gelen bir Arap kavmidir. Kavme ismi verilmiş bulunan Ad, Hz. Nuh'un torunlarındandır. Zamanları tahminen Hz. Nuh'tan 800 sene sonradır. Helak oluşları bütün insanlığa ibret olan Ad kavminin yaşadığı Ahkaf diyarı, Yemen, Aden ve Umman arasındadır. Ad kavmi arabul Arabi denilen Arabistan yarımadasına ilk yerleşen kavimlerdendir. Verimli toprakları olan bu kavim otu, suyu ve çeşitli nimetleri bol, bağlık, bahçelik bir yerdi. Yerin üzerinde gürül gürül akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında da muhtelif su depoları ve köşkleri vardı. Hatta Ahkâf mıntıkası İrem adıyla tanınmıştır. Meşhur İrem bağları tabiri oradan gelmektedir. Bu kavmin insanları güçlü, kuvvetli, cüsseli, uzun boylu ve uzun ömürlü. At kavmi kayıları yontarak evler yapar, gösterişli binalar inşa ederlerdi. Bunların içinde bağlar, bahçeler ve güzel havuzlar bulunurdu. Her yer göz kamaştırıcı güzelliklerle doluydu. At kavmi, Nuh tufanından sonra putperestiyet dönen ilk kavimdir. Bu kavim zamanla dünya nimetlerine gark olmaları sebebiyle Allah'tan gafil kaldılar. Fitne ve fesat ile dinlerinden uzaklaştılar. Nuh tufanının dehşet ve hikmetini düşünmeyip iyice dünyaya daldılar. Gelen nimetlerin çokluğuna bakarak aldandılar. Kibre kapıldılar, böbürlendiler. allah Teala onlar hakkında şöyle buyur.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 Samet, Samut, Sada ve Heba adlı putlar edindiler ve onlara tapmaya başladılar. Zalim ve gadar oldular. Güçleri, kimsesizleri eziyorlardı. Zavallı kimseleri yüksek binaların üstüne çıkartır, oradan aşağı yatarlar. Sonra onun parçalanmış manzarasını seyrederler ve bundan zevk alırlardı. Yani kalpleri bu kadar katılaşmıştı. Zulüm akıl almaz derecede artmıştı. Zayıf kabilelere baskınlar yapıp mallarını yağmalarlardı. Lüks ve gösterişte de çok aşırı gitmişlerdi. Nuh tufanından sonra ilk helak edilen kavim Hud Aleyhisselam'ın kavmi Adoğlu. Ancak Hazreti Hud Aleyhisselam'ın bu kavimle yalnız soy itibariyle alakası vardı. Yaşayış tarzı olarak ise onlarla hiçbir alakası yoktu. O temiz ve soylu bir ailenin oğluydu. Ad kavminin azgınlık ve isyanda çok aşırı gitmeleri ve taşkınlıklarını gün geçtikçe artırmaları üzerine Cenab-ı Hak Hz. Hud aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Hud! Kavmin arasından seni seçtim. Onlara git, kendilerinden korkma. Ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Hud aleyhisselam vahiyden sonra kavminin toplandığı yere gitti. Melikleri Halcan altından bir taht üzerine oturmuştu. Hazreti Hud gür sesiyle söze başladı. Ey kavmim ibadet edilecek yalnız Allah'tır. Ona şirk koşmayın. Düşünün ki muhkami bu yüzden helak oldu. Ayet-i kerimede Hud aleyhisselam'ın bu tebliği şöyle bildirmektedir. Ey kavmim Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra da ona tevbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Hud 52 Helcan sinirrendi. Ey Hud, yazıklar olsun. Biz bu kadar güçlü ve kalabalık kimseler olduğumuz halde sen bize galip geleceğini mi zannediyorsun? Bilmez misin ki sen? Sadece bir kişisin. Hem bilmez misin ki bizim her gün bin tane çocuğumuz dünyaya gelir dedi. Velhasıl halcan ve at kavmi evlat ve mala mahrur olarak Budu aleyhisselamı küçük gördüler ve iman etmediler. Bu hadise ayeti kerimelerde şöyle zikredilir. At kavmine de kardeşleri hudu gönderdi. O dedi ki: Ey kavmi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kaminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. Hud: Ey kavmim dedi. Ben beyinsiz değil. Fakat ben alimlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. El Araf 65 67. Kavminin Hud aleyhisselam'a olan itiraz ve inkarları Hud suresinde şöyle belirtilir. Dediler ki ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedi. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz Tanrılarımızdan birisini fena çatmış Demekten başka bir söz söylemeyiz Hud 53-54 İbret Dolu İkazlar Hud aleyhisselam kavminin davranışlarına çok üzülmüştü Ellerini hüzünle semaya kaldırıp Cenab-ı Hakk'a iltica etti Bunun üzerine kavminin kadınları kısır kaldı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 Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin? Haydi Doğru söyleyenlerden isen Bizi tehdit ettiğin şeyi azabı başımıza getir Dediler Elahkaf İrmik Bunun üzerine pınarlar kurdu Bağlar bahçeler sarardı O güzel iren bağları yok oldu İri cüsseli insanlar Bir lokmaya muhtaç durmuyor Hud aleyhisselam onları tekrar topladı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 Sonra da bana mühlet vermeyin. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül et. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Hud 54-56 Eğer yüz çevirirseniz tebliğ etmek için gönderildiğim şeyleri size bildiririm. Rabbim dilerse, başka bir kavmi sizin gelince getirir de ona hiçbir zarar veremez. Çünkü benim Rabbim her şeyi hakkıyla gözetendir. Hud el Bu ayet-i kerimelerde görüldüğü üzere Hud aleyhisselam, müşrik kavmine açıkça meydan okumakta ve şöyle demektedir. Hepiniz toplanınız ve beni yok etmek üzere elinizden ne geliyorsa, ne gücünüz yetiyorsa Hepsini yapınız Göz açıp kapıncaya kadar bile Asla beklemeyin Şüphesiz ben sizi aldırmam Sizin bana ne yapacağınızı Düşünmem ve size Hiç bakmam Çünkü ben sadece Allah'a Tevekkül etmekteyim Ona dayanmaktayım Ona dayanan asla Zarara uğramaz. Ondan başkasını aldıracak değil Ben ancak Allah'a dayanır ve O'na kulluk eder. Sadece bu sözler bile Hud Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunun, karşısındakilerin ise cehalet ve sapıklık üzerine bulunduğunun apaçık bir delildir. Bu sözüne karşı düşmanları O'na hiçbir zarar verememişler, O'nu davasından vazgeçirememişlerdir. Bu da O'nun davasının hak olduğunu göstermektedir. Kamin hidayeti için bu tehditlerde kafi gelmedi. O kadar sıkıntı ve kıtlık çekmelerine rağmen yine de istiğfar edip Allah'a ve tevhid akidesine dönmediler. Zira aşırı zenginliğin verdiği gaflet, rahmet ve azgınlık sebebiyle Allah'a kulluktan çok uzaklaşmışlardı. Bu durumda eğer peygamberlere tabi olsalardı birçok aramları işleyemeyecekler haksızlık yapamayacaklar, zayıfları ezemeyecekler. Çünkü hak din olan tevhid dini bir takım tahtitler, sınırlandırmalar getirmekteydi. Ancak nefsani yaşayışa alışmış olan bu insanlar dini tahtitlere girmek istemediler. Gafilane bir şekilde ve nefsani bir rahatlık içinde yaşamayı arzu ettiler. Altüst eden kasırga. Bunun üzerine allah Teala onlardan üç yıl yağmuru kesti. Onlar yağmur için Mekke'ye bir heyet gönderdi. Çok geçmeden gökyüzünde bulutlar peyda At kavmi semayı baştan başa kaplamış bulunan bulutları görünce birden sevindiler. Yağmur geldi dediler. Halbuki bunlar azap bulutlarıydı. Hazreti Hud son kez imana gelin diyerek Azaptan kurtulmaları için kamine ikaz etti. Fakat onlar yine büyük bir gaflet içinde. Yok, bunlar yağmurdan evvel gelen bulutlardır dedi. Böylece son ilahi ikazda da kör ve sahır dağılandılar. Nihayet vazifeli melekler gökte peyda olan bulutlar ile bütün kavmi kuşattı. Çarşamba sabah rüzgar şiddetlendi. Göçüyü Ağaçları kökünden sökecek kuvvetteydi. Gitgide fırtınanın şiddeti sesi ve soğuğu arttı. Ayet-i kerimelerde şöyle buyruldu. Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdi. Ahiret azabı ise daha da perişan edicidir. Onlara asla yardım edilmeyecektir. Fusulet 16. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık. El Kamer 19 At kavminde ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermişti. Üzerinden geçtiği şeyi sağlam bırakmıyor, onu kül gibi ediyordu. Ez Zariyat 41-42 Bu kasırganın tesirini insanlar çekirgeler gibi havada uçuşmaya başladı. Uçmamak için eteklerini birbirlerine bağlayıp halka oldular fakat bu da çare olmadı. Bazıları develerin ve dev insanların havalarda uçmaya başladığını görünce evlerine doğru koştular. Fakat aynı akıbet oralarda da kendilerini yakalıyor, onları bir saman çöpü gibi evlerinden dışarı atıyordu. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle tasvir eder. İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp deviriyordu. El-Kamer 20 Allah Celle Celaluhu Yara emretti. Kum tepelerini onların üzerlerine yıldı. Bu yedi gece sekiz gün devam etti. O azgın kavim hazin bir akibete duy çağıldı. ad helak edilişi ayet-i kerimelerde şöyle bildirmektedir. Allah onun fırtınayı ardarda 7 yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydı o kavmi içi boş vurma küçükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görüldü. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görebiliyor musun? El-Hakka 7-8 Ayetlerimizi yalanla da iman etmeyenlerin ise kökünü kesti. El-Araf 72. İşte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde laneti tabi tutulurlar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hudun kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılın. 59-60 Bu fırtına geldiği zaman Hud aleyhisselam ve tevhid akidesinde olanlar Allah'ın inayet ve rahmetiyle bu ilahi azaptan kurtuldu. Azap asi olanların üzerineydi. Ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Emrimiz gelince Hudu ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardı. Onları Ağır bir azaptan kurtuluşa erdi. Hud 58 Tefsir alimleri buradaki tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ifadesini şöyle açıklarlar. Allah Celle Celaluhu, Hud aleyhisselamı ve ona tabi olan müminleri merhametinin muktezası olarak muhafaza etmiş ve kurtarmıştır. Ayrıca buradan kullara verilen nimet ve lütufların yapılan amellerin karşılığı değil de rahmet ve merhameti ilahiye sebebiyle ihsan edildiği anlaşamaktadır. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar estiğinde ve gökyüzünde siyah bir bulut gördüğü zaman korkusundan yüzünün rengi değişir, bazen o buluta karşı durur bakar, bazen geri döner eve girer çıkar. Yağmur yağdığında ise rahatlardı. Bunlar bir endişe alametiydi. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a bunun sebebini öğrenmek isteyince Resul-i Ekrem Efendimiz ne bileyim Belki bu kara bulut ad kavmine geldiği gibi bir azap olur. Onlar gördükleri siyah bulutu yağmur yağdıracak bir bulut zannetmişlerdi. Ama o elin bir azap getirdi. Yine Hz. Ayşe Validemiz'den şöyle bir hadis nakledilir. Rüzgar şiddetle estiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım senden bu rüzgarın bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve gönderildiği vazifenin hayrını istiyorum. Bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve gönderildiği vazifenin şerrinden de sanasın. Peygamber Efendimiz her an böyle bir teyakkuz halinde olmuş ve ümmetinin de bu haleti ruhiyede olmasını murad etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Usman Usvan Vadisi'ne vardığı zaman Hz. Ebu Bekir'e Ya Ebu Bekir bu hangi vadidir? diye sormuştu. Hz. Ebu Bekir Usvan Vadisi'dir diye cevaplayınca Peygamber Efendimiz Hud aleyhisselam'ın beline aba bağlamış belinden yukarısını Alacalı bir kumaş ile bürümüş, genç ve kızıl yolları hurma litlerinden örülmüş bir dişi bir deve üzerinde hac için buradan terbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. At kavmi helak olunca Hazreti Hud aleyhisselam kendisine inananlarla beraber Mekke'ye gelmiş ve vefat edinceye kadar orada kalmıştır. Hazreti Hud aleyhisselamın Mucizeleri 1- Allah'ın izniyle rüzgarları istediği tarafı yönlendiriyordu. Hud aleyhisselam, kendisinden mucize isteyen kavmine nasıl bir mucize istiyorsunuz deyince, rüzgarı istedikleri yöne çevirmesini söylediler. Hz. Hud aleyhisselam da rüzgarı onların istediği yöne çevirdi. Ne büyük bir ibrettir ki alt kavmi, Cenab-ı Hakk'ın bu mucizesini görüp iman etmedikleri için nihayetinde rüzgarla helak edildiler. Bu rüzgara Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Rih-i Sarsar, ve şiddetli kasırga denilmiştir. 2. Yünü ibrişim haline getirirdi yani parlak bir hale çevirirdi. 3. Şiddetli yağmurlarda sefer yapılamazdı. Hud Aleyhisselam dua etti, yollarda barınaklar oldu. Yağmur bitinceye kadar halk o barınaklarda muhafaza içinde beklerdi. Geçmiş peygamberler ve kavimlerine ait kıssaların Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi inananların ibret almaları içindir. Geçmiş peygamberlerin her tavrı Müslümanlar için de takip edilecek bir yoldur. Hud Aleyhisselam'ın kıssasında bu veşeden baktığımızda birçok numune davranışlarla karşılaşmaktayız. Nitekim Hazreti Hud Aleyhisselam Allah yoluna samiyetle sarılmış vakur bir kişidir. Söyleyeceğini ölçüp tarttıktan sonra söylemiştir. Kâmi kendisini beyinsizlikle itham ederken kendisinin beyinsiz olmadığını, onları uyarmak üzere Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu söylemekle iktifa etmiştir. Kötülüğe, kötülükle karşılık vermediği gibi aksine onlara yumuşak davranmıştır. Allah'ın üzerlerindeki nimetlerini kendilerine hatırlatmış, ve bu nimetlere şükretmeleri için Allah'ın emirlerine riayet etmeleri gerektiğini anlatmıştır. Bütün bunların karşılığında onlardan herhangi bir ücret istemediğinde bilhassa ifade etmiştir. Aleyhisselam